Gazeteci-yazar Ahmet Altan 1950 yılında dünyaya geldi. Gazeteci-yazar Çetin Altan'ın iki oğlundan biridir. Bir süre Robert Kolej'e devam ettikten sonra Ankara Kolejinde eğitimini sürdüren Ahmet Altan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandı ancak çeşitli nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığı OTTÜ'den sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Ahmet Altan'ın Nokta dergisinde başladığı köşe yazarlığı serüveni Hürriyet ve Güneş gazeteleri için yazdığı günlük yazılarla devam etti. İlk edebi eserini 27 yaşında kaleme alan Ahmet Altan, iki kişilik bir piyes yazmıştı. Paltolu Don Kişot. 1982 yılında da Dört Mevsim Sonbahar adlı romanını yazmaya başlayan Altan'ın romanı, o dönem yayıncılıkta yapan Müjdat Geze'nin yayın evinden çıktı. Bu dönemde askerlik görevi için Tuzla'ya giden Ahmet Altan'ın ilk romanı Akademi Kitap Evi Roman Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Biliyorum, Kendi hayatını hayatından çıkartmayı, kendi tanrıçanın mabedinden uzaklaşmayı, bir kadını öldürüp kendi cinayetinle ölmeyi biliyorum. Niye öldürdüm onları? Onlar beni niye öldürdüler? Neden hayatlarımıza içlerinde yaralı bir ölü taşıyan yabancılar olarak devam etmek zorunda kaldık? Onları benden, beni onlardan alan neydi? İki yabancıdan hangisinin nerede bitip hangisinin nerede başladığı anlaşılamayan tek bir varlık yaratıp tek bir varlığı parçalayıp ondan iki kederli yabancı çıkartan korkunç büyünün büyücüsü kimdi? Tanrı bir anlığına yeryüzüne eğilip usulca üfleyerek hafızamızı silseydi ve biz yaşanmış her şeyi unutarak iki yabancı gibi yeniden karşılaşsaydık ne olurdu? Birbirimize aldırmadan geçer miydik? Yaşadıklarımızı bir daha yaşamak için birbirimize doğru bir daha yürür müydük? Tuhaf maceralar var hayatta. Asla cevabını bulamayacağımızı sandığımız sorulara cevaplar bulmamıza yardım eden tuhaf maceralar. Ne zaman... Bir mevsim olur tenimde Tuzu mavinin vadesi güneşin Ayrı bir yaz meyvesi olur her paren Her paren ki sanki dil benim Bir kağıt koydum suya Yüzdürdüm Dalgasız Köpükleri Enginleri Enginler ki Önümde Kalleş bu büyük şehir Dedikleri Ah canım benim Seni koynuma Ah canım benim seni koynuma alır da yatarım Gözlerine teslimim nereyse gelirim sükunumla doyarım gözlerine teslimim nereye ise gelirim sükununla doyarım Altan kısa bir süre sonra büyük bir eleştiri yağmuruna tutulacak ve hatta müstehcen olduğu gerekçesiyle hakkında toplatılma kararı da çıkacak. Sudaki İz adlı romanını yazdı. İlk haftasında iki baskı yapan kitap listelerde ilk sıraya yerleşti ve üç ay içinde dokuz baskı yaptı. Fakat yayınlandığı tarihten dokuz ay sonra toplanması yönünde karar çıktı. İki yıl süren yargılama sonrasında müstehcen bulunduğu için imhasına karar verildi ve roman kesinleşmiş mahkeme kararının da içinde yer aldığı sansürlü bir basımla yeniden yayımlandı. Ahmet Altan 1991'de üçüncü romanı olan Yalnızlığın Özel Tarihini yayımladı. Mutsuz insanların arayışlarıyla dolu hayatını anlatan kitap büyük ilgi gördü. 1995 yılında Milliyet Gazetesi'ne geçen Ahmet Altan, Neşe Düzer'le birlikte televizyon için Kırmızı Koltuk isimli bir program hazırlamaya başladı. Ancak siyasi nedenlerden dolayı program yayından kaldırıldı ve Altan programdaki sert söylemleri nedeniyle bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Milliyet Gazetesi'nin ardından köşe yazarlığı Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde devam eden Altan, sakin bir üslup kullanmıyordu. Tehlikeli masallar. Deneyimlerimle içine aşk karışmamış her ilişkinin iyi gittiğini, aşkınsa bütün ilişkiyi karma karışık hale getirdiğini anlamıştım. Buna rağmen kendimi tutamayıp gece aşkın o çetrefil, hırpalayıcı, karışık, acılarla dolu, vahşi Bencil ve düşmanca yollarında gezinmeye dalıyordum. İyinin ve kötünün bu kadar açık durduğu bir seçimde neden kötü olanı yani aşkı seçtiğimi kavrayamıyordum. Tek bildiğim aşk bütün bu tehlikeleri göze aldıracak kadar çekiciydi ve o çekiciliğin kenarında dolaşıp biraz eğlenip sonra yoluma devam ederim dersen farkına bile varmadan sınırı geçip aşkın ormanlarına dalıveriyordun. Ayrılıkların hüzünleriyle yeni birlikteliklerin neşesi birbirine karışıyor. Aynı günde birkaç duyguyu bir iki saat arayla yaşıyordum. Sürekli olarak bir duygudan bir başkasına atlamak, hiçbirini tam yaşamadan hepsini şöyle bir hissedip geçmek beni yormaya başlamıştı. Hızla giden bir trenin penceresinden bakan biri gibi bir şeylerin değiştiğini görüyor ama hiçbir görüntüyü tam olarak kavrayıp tadını çıkaramıyordum terk edilişin hüznünden kurtulmak için bedenim delice bir enerji harcıyor ve ben çılgınca oradan oraya koşturuyordum. Kalbim neden hep olmazlar da, neden hep çıkmaz sokaklarda? Kalbim, kalbim, kalbim, dayanmak artık kolay değil, bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Sevdin olmadı bir dünya istediğin kardeşçe olamadı Kalbim kalbim kalbim Dayanmak artık kolay değil bırakacak gibisin yarı yolda kalbim Hep çıkmaz sokaklarda Kalbim, kalbim, kalbim Dayanmak artık kolay değil Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim Sevdin olmadı bir dünya İstedin kardeşçe olamadı. Kalbim, kalbim, kalbim. Dayanmak artık kolay değil. Bırakacak gibisin yarı yolda kalbim. Ahmet Altan aynı yıl denemelerden oluşan bir kitapla okuyucunun karşısına çıktı, Gece Yarısı Şarkıları. Kitaptaki denemeler bireyin iç çatışmalarını, çelişkilerini, zayıflığını ve gücünü, tutkularını, çılgınlıklarını ortaya koymaktaydı ve 15 baskı yaparak Altan'ın yazarlık kariyerini yeniden taçlandırdı. Kadınları anlayan yazar olarak anılan Ahmet Altan'ın kitapları özellikle kadın okuyucular tarafından büyük ilgiyle karşılanmaktaydı. 1996 yılında Tehlikeli Masallar isimli romanıyla okuyucuyu buluşturan Ahmet Altan, bu romanında vazgeçilemeyen bir eski ile yeni bir sevgili arasında gidip gelen bir yalnızın öyküsünü anlattı ve ustaca kurgusuyla Tehlikeli Masallar o yılın en çok okunan romanlarından biri oldu. Roman tam 100 binin üstünde satış yaptı. Tehlikelidir mutsuzluk. İnsanı şaşırtır, telaşlandırır, öç duygusuna sürükler. Yalnızlık korkularıyla yakar, geçmişin hatıralarıyla hırpalar, yabancılara muhtaç eder. Ve birçok insan mutlu olduğunu bilmediğinden mutsuzluğa düşer. Bir kere mutsuzluk nehrine düştün mü de çıkması zordur, bilirim o suları. Oralarda yıkandım. Birçok insan diyor Dostoyevski, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur. Şaşırtıcı, hatta kızdırıcı bir cümle bu. Ama düşündürücü de. Düşündükçe de bu büyük yazarın haklı olabileceğini hissediyorsunuz. Ben kendini mutsuz sanan çok insan gördüm. Mutluluklarıyla kendileri arasındaki en büyük engel kafalarındaki mutluluk tarifiydi. Çocukken seyrettikleri bir filmden, okudukları bir kitaptan, büyüklerinin anlattığı bir hikayeden insanların aklına bir mutluluk resmi yerleşiyor ve bu resme benzemeyen hiçbir görüntünün mutluluk olabileceğine daha sonra inanmıyordu. Ellerinde tek bir mutluluk kalıbıyla dolaşıyorlar, bir başkasının kendine dar gelen ayakkabısını giymeye çalışır gibi kendi mutluluklarını bu kalıbın içine sokmaya uğraşıyorlardı. Eğer mutlulukları o kalıba sığmazsa mutsuz olduklarını düşünüyorlardı. Başka bir biçimde de mutlu olunabileceği ihtimali onlara inandırıcı gelmiyordu. Akıllarındaki mutluluk tarifine uymadığı için sahip oldukları mutluluğu değiştirmeye uğraşıyorlar ve mutsuz oluyorlardı. O insanlar bir zamanlar aslında mutlu olduklarını ancak mutluluklarını kaybettiklerinde anlayabiliyorlardı. Bunlar İnsanlık aleminin içindeki en büyük duygusal nehirlerden biri olan mutsuzluğun içine diğer talihsizlerle birlikte akıyorlardı. Orada gerçek mutsuzlarla, terk edilmişlerle, sevilmemişlerle, sevdiğini yitirmişlerle, hayallerine ulaşamamışlarla buluşuyorlardı. Birbirinden çok değişik maceralardan, hayatlardan, kırgınlıklardan bu nehre akmış insanlar burada zamanla birbirlerine benziyorlardı. Onları bakışlarından, seslerinden, bazen başkalarını çok şaşırtan bir cüretkarlığa dönüşen telaşlarından tanıyordunuz. Hemen hemen hepsi de ümitlerinin çoğunu kaybetmişlerdi. Ellerinde kalan çok küçük bir ümit kırıntısıydı. Mutsuzluğu onlar için çok tehlikeli kılan da ellerindeki bu küçücük umut parçasıydı. Bu umuda yapıştırılmış öfkeli bir intikam isteği de bulunuyordu darcıklarında. O çok ünlü, mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır cümlesiyle başlayan kitabının girişine Tolstoy'un ön söz yerine yazdığı tek satırlık alıntı birçok mutsuzun duygusunu da dile getiriyordu. İçim nefretle dolu, öcümü alacağım. Geçmişe ve geçmişte kalan birilerine karşı nefretle ve intikam isteğiyle dolu oluyordu mutsuzların çoğu. Geçmişten öç almak istiyorlardı. Geleceğe dair ise çok küçük bir umutları vardı. Gelecekle ilgili ümit, içinde geçmişten öcalma isteğini de barındırıyordu. O minicik ümidin titrek ışığını her yerde, her insanda arıyorlar, bunu bulduklarını düşündüklerinde ise hiçbir mutlu insanda görünmeyen telaş dolu bir çabayla ileri doğru atılıyorlardı. Bu mutluluk ümidini gerçekleştirebilmek ve geçmişle hesaplaşabilmek için her yöne, her insana doğru neredeyse hiç düşünmeden kendilerini fırlatıyorlardı. İnsanlar daha sonra pişman oldukları birçok şeyi böyle bir ruh halinde yapıyorlardı. Birimiz, i̇çimiz üşüyor içimiz. Ne diye geçiyor günümüz? Yine de alışır, birine kapılır, güneşe kamaşır gözümüz. Ahmet Altan çok geçmeden ikinci deneme kitabı olan Karanlıkta Sabah Kuşlarını okuruna sundu. Bu kitabında ise toplumun acılarını, öfkelerini ve tutkularını dile getiriyordu. 1998 yılında Ahmet Altan bir neoklasik olarak nitelendirdiği Kılıç Yarası gibi romanını okurlarıyla buluşturdu. Romancılığında yepyeni bir aşama olarak nitelendirilen Kılıç Yarası gibi insan ilişkilerini, duyguları ve aşkı derinlemesine işleyen bir romandı. Ahmet Altan'ın 2001 yılında yayımladığı İsyan Günlerinde Aşk isimli romanı 50 bin baskı yaparak piyasaya çıkmıştı. Kılıç Yarası gibi adlı romanının devamı niteliğinde olan romanda 31 Mart vakasını ele alan Altan, çok satan kitaplarına bir yenisini daha eklemişti. Altan daha sonra sırasıyla kristal denizaltı ve kırar göğsüne bastırırken aldatmak, ve En Uzun Gece isimli romanlarını hayranlarıyla buluşturdu. Ahmet Altan hala gazetecilikle birlikte roman yazarlığına devam etmektedir. Ne kadarınız gerçek sizin? Kırk odalı şatonuzun kırkıncı odasındaki kilitler altında sakladığınız gerçek duygularınızla Gerçek düşüncelerinizin ne kadarı yansıyor hayatınıza? Söylenmeyen neler var kuytularda? Hani kendinizden bile sakladığınız bir sinir kriziyle ya da büyük bir acıyla yahut da muhteşem bir sevinçle kabuğunu çatlatıp da ortalara dökülecek neler biriktiriyorsunuz içinizde? Ne kadarınız kendi sahtekarlığınızın esiri? Sevip de söyleyemediğiniz, özleyip de açıklayamadığınız ya da sevmeyip de sevginizin eksikliğini içinize gömdüğünüz oluyor mu? Korkaklıklar var mı? Kalleşlikler var mı? Yoksa diplerde saklanan cesaretiniz bir işaret mi bekliyor? Göründüğünüz insan mısınız siz? Yoksa bir define arayıcısı hazineler mi bulur içinizde? Ya da yıkılmış bir kentin harabelerini mi taşıyorsunuz? Derununuzda neler saklıyorsunuz? Ne kadarınız gerçek sizin? Ülkenizle ilgili düşüncelerinizi söylüyor musunuz? Yoksa başınızı belaya sokmayacak kadar akıllı mısınız? Gerçek düşüncelerinizi baş başa konuşmalara mı saklıyorsunuz? Açıkça konuşanları biraz aptal mı buluyorsunuz? Günahlardan yapılmış hayaller var mı içinizde? Günahtan korktuğunuzdan bunları saklayıp Tanrı'yı mı kandırmaya uğraşıyorsunuz? Günahları sevmiyor musunuz? Seviyor musunuz yoksa? Uzun bir yolculuğa çıkar gibi duygularınızla düşüncelerinizi denklere sarıp da içlerinizde bir yerlere mi yerleştirdiniz? Bir gün yolculuk bitince açmayı mı düşünüyorsunuz? Aslında yolculuğun hiç bitmeyeceğini ve denklerinizi hiç açmayacağınızı bilerek... Bir gün çıldırsanız da bütün duygularınızla düşüncelerinizi açıkça söyleseniz. Neler duyacağız sizlerden? Gizli palyaçolar mı çıkacak ortaya? Yoksa korkaklığın altında bir istiridyenin içinde büyüyen inciler gibi büyümüş yiğitlikler mi? Kızgınlıklarınız yok mu sizin? Öfkeleriniz, isyanlarınız, aşklarınız yok mu? Kendi sahtekarlığınıza ne kadar esirsiniz? Esaretten kurtulsanız da gerçekler dökülse ortaya. Kendinize şaşar mısınız? Hiç düşündüğünüz oluyor mu kırkıncı odada neler var diye? Hangi unutulmaya çalışılmış sevgililer, dile getirilmeyen özlemler, söylenmeye söylenmeye birikmiş öfkeler, hangi boşvermişlikler, hangi inkar edilmiş arzular yatıyor diplerde? Ne kadarınız gerçek sizin? Kimselerden korkmadığınız kadar korkuyor musunuz kendinizden? Şehrin ışıklarının bulutlara yansıdığı turuncu pırıltılı kül rengi bir gecede şimşeklerle boşanan yağmur başladığında şatonuzun odalarında bir gezintiye çıkıyor musunuz? Ağır ağır yaklaşıp o kırkıncı odaya açıyor musunuz? Kapıyı usulca. Gördükleriniz ağlatıyor mu sizi? Bu kadar gerçeği o odada saklayıp Hayatı yalandan yaşadığınızı fark etmek nasıl bir sarsıntı yaratıyor? Yoksa ne gökyüzüne vuran ışıklar, ne yağmur, ne de ıssız gece sizin kırkıncı odaya yaklaşmanızı sağlayamıyor mu? Korkuyor musunuz kendi gerçeklerinizden? Kırkıncı odanız size de mi kapalı? Kendi kendinize bile mahrem misiniz? Ne kadarınız gerçek sizin, ne kadarınız kendi sahtekarlığına esir. Bıktığınız olmuyor mu kendi yalanlarınızdan? Hiç kendinizden sıkıldığınız olmuyor mu? Kendinizi bir yerlere terk edip de gitmek istemiyor musunuz? Bütün yalanlarınızdan uzak bir yere. Şöyle rahatça bütün duygularınızı, bütün düşüncelerinizi söyleyebileceğiniz bir diyara. Kendinizi bile yanınıza almadan. Ah aslında ben onu seviyordum diye ağlayacağınız kimleri saklıyorsunuz koynunuzda? Yüksek sesle eleştirip de içinizden hak verdiğiniz hangi düşünceler var? Kendinizi akıllı bulurken aslında gizlice kendi korkaklığınızdan utandığınızın itirafını nerelerde gizliyorsunuz? Ne kadarınız gerçek sizin, ne kadarınız kendi sahtekarlığına esir... Bunu hiç düşündüğünüz oluyor mu? Yoksa bunu düşünmek bile yasak mı size? Neler var kırkıncı odada? Otuz dokuz odadan yapılmış hayatınızı, kırkıncı odanın kapısını açmamak için yalandan mı yaşıyorsunuz? Niye yapıyorsunuz bunu? Açsanıza kırkıncı odayı yağmurlu bir gecede. Belki, belki de hiç açmazsınız. Kapalı bir odayla yaşarsınız bütün ömrünüzü kendinizden sıkalım. Artık hayatımdan çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse ikimiz içinden hayırlısın diliyorum hiç olmamış gibi davranabilmeyi bu yok ediciliği anlayabilmeyi bir. Sen ne kadar yürekten istiyorum? Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde Karşıma çıkma, konuşmayalım Bakışmayalım ne olursun Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde Karşıma çıkma, konuşmayalım Bakışmayalım ne olursun Daha fazla tükenmeye takatim yok Çıksan diyorum bu ikili delilik sona erse ikimiz içinden hayırlısını diliyorum Hiç olmamış gibi davranabilmeyi Bu yok ediciliği anlayabilmeyi Bir bir senle kadar yürekten istiyorum Bakışmayalım, bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde kaçma çıkmak. Konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Sanki aşkın. Sen insan olarak yiğit Ama daha fazla seni Karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde. Karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım, ne olursun.